Değerli arkadaşlar, e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet Fakültesi'nin bir faaliyeti olarak başladığımız medeniyet okumaları yaklaşık 2011'den beri devam ediyor. 5 yıldır devam ediyoruz. E, ısrarlı ve sürekli bir şekilde. Çünkü inanıyoruz ki az ama sürekli iş evladır. Kültürel faaliyetler birikerek çoğalırlar. İstediğinizde, bu sene seçtiğimiz konu klasik dönem Türk entelektüel tarihi idi ve Orta Asya'dan başlayarak, arka plan bilgisinden başlayarak özellikle Osmanlı dönemine yoğunlaşan bir okuma yapmaya çalıştık ve bu okumayı büyük oranda yer yer içine girmekle birlikte, ikinci çalışmaların az olması nedeniyle büyük oranda bir döküman vererek yürütmeye denedik. Çünkü bir konuda ikinci kaynak diyeceğimiz çalışmalar yapılmamışsa, o konuda yorum yapmak biraz tehlikeli ve risklidir. Yer yer kendi kişisel çalışmalarımız ya da bu sahada çalışan az da olsa arkadaşlarımızın ürettiği, yayınladığı eserlerden hareket ederek bazı yorum denemelerine giriştik. Bir bütün olarak zaten bu adı üzerine medeniyet okumaları bir tür yorum olarak görmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi bu sahada bu konuda e, kesinlik ifade edecek yargılara varmak için çok ama çok erken daha işin mukadimesindeyiz. Bunu esas alırsak geçen hafta ya da geçen hafta değil artık neredeyse bire yakın bir fasla verdik çeşitli nedenlerden dolayı. Araya bir bayram, bayram da girdi. Milli bir bayram. E, en son yaptığımız 14. okumada arkadaşlar 18. yüzyıldaki batıdan gelen bilginin artması, Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sosyoekonomik, politik ve toplumsal sorunlar ve bunun neticesinde ortaya çıkan Osmanlı entelektüellerinin kendi içinde yaşadıkları paradigmadan şüphe duymaları neticesinde belirlenen tartışmaları incelemekti ve Son dersimizde fizik doğa kavramının yeniden ortaya çıkması, buradan hareket ederek klasik anlayışın sorgulanması, Esat Yanyevi başta olmak üzere ve Osmanlı entelektüel hayatında mütedavil olan klasik doğa felsefesi eserleri üzerinden yeniden doğa kavramının içeriğinin doldurulmaya başlaması üzerine konuştuk ve hemen akabinde bunun karşısında ortaya çıkan matematikçi yaklaşım. Başta Mustafa Sıtkı ve okulu olmak üzere klasik matematik anlayışının yaklaşımının diriltilmesi. Yine üçüncü olarak klasik paradigma çeşitli yönleriyle yeniden diriltilirken bu paradigmanın dayandığı teolojik ve metafizik ilkeleri ee, yönelik, tarih boyunca yapılan eleştirinin yeniden nüksetmesi, tehafüt geleneklerinin canlanması, e, yeni tehafütlerin kaleme alınması, eski tehafütlerin, vüshalarının çoğaltılıp yeniden üretilmesi, İbn-i Düşt'ün Gazali'nin e, tehafütü ya da Mustafa, Mehmet Emin Şkidari'nin yaptığı telhiz, e, ondan sonra İsmail Sakib Efendi'nin çalışması ya da İbrahim Antaki'nin çalışmaları Şiğin mezci zâde'nin çalışmaları, ondan sonra başka kim vardı? Zinim demek ki henüz daha şey yapamadım, angaje olamadım konuya. Bu tür çalışmalar klasik tartışmaların saçaklı zade onu hatırlamaya çalışıyordum saçaklı zadenin, bunları geçen hafta bahsettim uzun uzun, bu tür e, düşünürlerin özellikle klasik gelenekteki metafizik ve teolojik engelleri ya da itirazları tekrar ele alıp e, gündeme getirdiğini görüyoruz. Yani bir tür, aslında şöyle bir baktığımız zaman, 18. yüzyıldaki hareketlilik aslında e, bir kaos, bir kaotik durum Göstermekle birlikte içine girdiğiniz zaman çeşitli e, öbeklerin, çeşitli grupların e, belirli bir arayış içerisinde içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını entelektüel zaviyeden çözmeye çalışmaları olarak yorumlanabilir. Bunu biz nasıl yorumlamıştık? Geçmiş geleceği geçmişten hareketle kurmak. Bunu bu şekilde aforizmatik bir şekilde özetlemiştik. Geleceği geçmişten hareketle kurmak. Ne, ne demek bu? E, kadim bir kültür, dayandığı payandalar var, ilkeler var e, ama karşılaştığı yeni sorunlar var. Bu yeni sorunları çözebilmek için e, doğrudan e, yeni yöntemler üretmek hem vakit alacak hem onun toplumsallaşması ve kurumsallaşması zaman isteyecek. Şunu unutmayalım. Çözüm üretmek kolay arkadaşlar. Burada otururuz çözüm üretiriz. Ama bu çözümün toplumsallaşması kamusallaşması öyle kolay bir iş değildir. Yani entelektüeller, filozoflar, düşünürler belirli konulara çözüm üretiyorlar. Belirli, teori üretiyorlar. Bu, e, her dönemde, her zaman yapılan bir şey. Ama onun toplumsallaşması çünkü niye demek toplumsallaşması? Toplumsallaştığında kendi kurumlarını kuracak. Kendi kurumlarını kurduğunda kendi moral değerlerini üretecek. Kendi moral değerlerini ürettiğinde artık toplum klasik eski alışkanlıklarıyla yaşamayı sürdüremez. Bir çatışma baş gösterecek. Yani yeninin ortaya çıkması basit bir yeni tepkisinden hareket ederek yeniye karşı olmak anlamına gelmez. Bu çok sati, politik amaçlı yapılan yorumlardır. Bir toplumda yeni bir şey ortaya çıktığı zaman bu yenin ister fikir olsun, Saf, felsefi bir fikir olsun, saf bir teorik, e, siyasi, politik ne olursa olsun bir değerin toplumda karşılık bulabilmesi, etkili olabilmesi için o değerin somutlaşması lazım. O değerin somutlaşması demek kamusallaşması demektir. Kamusallaşması demek kendi kurumların üretmesi demektir. Kendi kurumlarının üretmesi demek kendi değerlerini, moral değerlerini üretmesi demektir. Etkisi öyle gözükür. Yoksa siz kitapta yazarsınız bizdeki yüksek lisans doktora tezleri, doçentlik tezlerine benzer o yazarsınız, rafa koyarsınız, ünvan alırsınız. Onun herhangi bir karşılığı olmaz. O açıdan bu dönemde, 18. yüzyılda Osmanlı entelektüellerinin karşılaştıkları yeni sorunları çözebilmek için mevcut kurum ve moral değerlere dönmesi gayet doğal. Çünkü acaba elimde bunu çözecek bir şey var mı? Yani el etkiniz bozuldu. Basit bir örnek. Bozuldu. Eliniz var ve priz var. Gidip Elinizde bunu yapmazsınız değil mi? Ya dolabınızda kontrol kalemi var mı? Elektrikle muhatap olacağınıza yarayacak bir alet edevat var mı? Ona bakarsınız. Yoksa ne yaparsınız? Gider yenisi alırsınız. Siz evinizde yüzleştiğiniz herhangi bir sorunla ilgili olarak ilk işiniz, ilk aklınıza gelen nedir? Ben çıkayıp hemen bir tane yeni alet alayım mı? Değil. Mevcut var mı evde? Bir bakayım. Bunu çözebileceğim bir kontrol kalemi var mı? Çekiç var mı? Matkap var mı? Bant var mı? Önce değil mi? Bir bakar. Yoksa gider alırsınız. Çok basit bir örnek olmakla birlikte kültürler de böyle çalışır. Ben size e, Takıyettin Rasıt'ın örneğini vermişimdir. Semiz Ali Paşa'nın, biliyorsunuz Takıyettin Rasıt e, 3. Murat, 2. Senim döneminde yaşamış. İstanbul Asat kurucusu. Büyük bir e, matematikçi, astronom, optikçi. Semiz Ali Paşa'nın kütüphanesine gidip geliyor orada Avrupa'dan gelen otomatik mekanik saatleri görüyor. ilgisini çekiyor. Kendisi bunu kitabının girişinde anlatır. Alıyor. Bakın şimdi bir klasik geleneği çok iyi bilen ki o zaman henüz İslam düşünce geleneği klasik olmuş değil, Batı'da bile klasik kendi geleneği klasik değil. Çünkü daha henüz Newton yok ortada. 1560'lardan 70'lerden bahsediyorum. Ne yapıyor? Kitabında diyor ki önce kendi eee kültürümde bununla ilgili bir yazı, metin olup olmadığına baktım diyor. Yani oturdum. Klasik İslam mekanik tarihinde, kitaplarında nedir o? İşte Beni Musa'nın kitab Hiyeli, cezerinin El Camii Beynel İlm Ameli, işte Ali Kuşçu'nun Et Tezkiresi, Alaaddin Kirmani'nin Beda-ı neyse o dönemde, kendi dönemine kadar yazılan bir baktım. Baktım ki benim kültürümde bununla alakalı, bunun matematiksel, geometrik olarak açıklayan, bunun mekanizmasını gösteren bir metin yok. Ne yaptım o zaman? İş başa düştü deyip saatleri tek tek söktüm. Bunların çalışma mekanizmalarını inceledim ve bunları matematikleştirdim, geometrikleştirdim, ahada kitabını yazdım. Biliyorsunuz ilk yazılan metinlerden biridir tarihte. Şimdi anlatabilen tarzı, entelektüel tarz da böyle işliyor. Ha bu tabii kimliği, kişiliği, şahsiyeti olan bir insan için geçerli, bir kültür için geçer. Şahsiyetsiz bir kültür, kişiliksiz bir kültür, kökleri olmayan bir kültürün yapacağı şey, hemen net çıkmışsa ayran budolası gibi ona saldırmak, e, onun kendisinde bir karşılığı var mı yok mu onu pek önemsemeden kullanmak, sonra da onun acılarını, bedelini ödemek. Bu, bu açıdan 18. yüzyıldaki Osmanlı lemasının tavrı büyük oranda, problemleri ve sorunları hangi aşamada, hangi merhalede ve hangi alana ait olursa olsun, kendi klasik kültüründe geri giderek, oradaki kurumları ve moral değerleri istihdam ederek çözmeye çalışmak. Peki bu oluyor mu? Hayır, 1774 Küçük Karnaca Anlaşması'ndan sonra kadimin kıdemi, kadimin, kadim olanın kıdeminin pek işe yaramadığını görüyorlar. Onun için Cedid'in vadinin daha anlamlı olduğunu, bak bu aforizmatik bir cümle söyledim. Kadimin kıdemi orada tıkanıyor. Ama Cedid'in bir vadi var, bir gelecek vadi var. Artık çünkü 1774 bizim dibe vurduğumuz bir tarih. Dibe vurduğumuz bir tarih. Çok çeşitli nedenler var. Tabii şimdi tutup ekonomik çok uzun süren savaşlar Osmanlı ekonomisini bitiriyor. Tamam mı? Ee, politik krizler yaratıyor. Ondan sonra e, yapılan anlaşmalardaki, biz tabii psikolojiyi hiç dikkate almıyoruz bu tür anlaşmalarda, bu tür yenilgilerde. Halbuki e, özgüveni yüksek olan bir kültür, e, omurgası çok sert olan bir kültür, bu tür kırılmalarda büyük haya kırıklıkla uğrar. Kendi hayatınızdan da bilirsiniz. Çok emin olduğunuz bir konuda, bir görüşmeye gidiyorsunuz, bir iş görüşmesine çok eminsiniz. Diyorsunuz ki dil beş tane var, altyapı inanılmaz. Ben bunu kesin alırım. Ama öyle bir muameleye maruz kalıyorsunuz ki hiçbir şey olduğunuzu fark ediyorsunuz. Haklı ya da haksız olarak ne yaparsınız? Bir hafta kendinize zor gelirsiniz değil mi? Günlük... Bir kültür de böyledir. Özellikle e, gücünüzün yetmediği durumlarda size dayatılan anlaşma maddeleri, oradaki ilkeler ve benzeri konularda büyük hayal kırıklığınızı oluyorsunuz. Onun için ben bir yazımda demiştim ki, 1774'ten itibaren bizim başımıza gelen Gündüz'ün başına gelse gece olurdu. Değil mi? Hakikaten şöyle kafanızda bir canlandırın 1774 ve sonrasını ta İstiklal Harbi'ne kadar devamlı, sürekli ve asimetrik bir saldırı altında yaşıyoruz. Tarihsel bütün hesaplar önümüze konuluyor. Değil mi? Hala da devam ediyor. Evet. Şimdi Berlin Anlaşması'nda, hatırlar mısın o resmi Tanha? Berlin Anlaşması'nda bütün heyet e, katılan, görüşmeye katılan, anlaşma görüşmelerine katılan heyetin bir resmi var. Orada kıyafeti tek farklı olan kimdir? Osmanlı Paşası, büyük böyle, şapkası, giysizi farklı. Diğerlerin hepsi standart. Takım elbise, kravat. Hatta ne denir biliyor musunuz e, espri olarak? Birinci Dünya Savaşı o resmi düzeltmek için çıkartılmıştır. O savaştan sonra Osmanlı bürokratları da artık takım elbiseler ve gravatta görüşmelere gittiler. Çünkü Osmanlı niye buna direniyordu? Ben farklıyım. Ben ayrı bir temsil de, de, temsil ettiğim denen ayrıdır iddiasında. Bu illa böyle çok mistik, efendim, spiritüel yorumlanacak bir şey değil. Politik anlamda düşünün. Ben ayrıyım. Farklıyım. Dolayısıyla kıyafetim de farklı. Gömlek yarım ama gömleğin yakasını şöyle yaparım. O kendi kimliğini ve kişiliğini farklı bir şekilde ifade edecek e, şeyle, figürleri bile, süsleri bile kullanmayı bilir. Eğer kadim bir kültürseniz. Şimdi ama 1774'te bu bitti. Hakikaten, çünkü Osmanlı Devleti tabii şey değil arkadaşlar, e, kenarda, köşede, Efendim, Japonlarla Osmanlıları karşılaştırıyorlar. Japonları koruyacak bir şey yok ki. Sen bir imparatorluğu koruyacaksın. Büyük bir halk kitlesini koruyacaksın. Büyük bir ideolojiyi, değer sistemini koruyacaksın. Senin bir anlam değer dünyanın var. İşin hızlı ve acele. Oturup gizlide zaten kontrol altındasın. Yaptıkların, ettiklerini öyle tek başına bırakılmış değilsin. Dolayısıyla bunları çok iyi analiz ederek olaylara bakmak lazım. Fakat şunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi buraya girmiyorum. Bunlar tarihçilerin işi. Tarihçiler bunu analiz etsinler. Ekonomik, politik, dış güçlerin operasyonları filan. O ayrı bir konu. Fakat şuna çok dikkat edin. Ha, bakın bu tarihi söyleyeyim. Bu tarih Türkiye'de e, belirli gizli teşkilatların İstanbul'da örgütlenmeye başladığı yıllardır. Bunlara girmeyeceğim. Bu gizli teşkilatlar nelerdir? Tabii. 74 bunun aktivite olduğu şeydir. Yavaş yavaş e, uluslararası... E, belirli e, STK mı diyelim onlara <gülüyor> örgütlenmeye başladığı etkiyle, e, etkilemeye başladığı kamuoyu tarihlerdir. Ona dikkat edin. Halbuki 1600'lerin başında Şehir İngiliz Büyükelçisi'ni tutuklattırabiliyordu bu ülkede. Osmanlı. Tabi Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu zannediyorum Abdül Latif Efendi kızıyor. Tutuklayın şu adamı diye e, Şehir bu. Tabii diplomatik bir problem çıkıyor. E, bu yerden başka bir yere geçiyorsun. Evet. Fakat şunu da kabul edeceğiz, bu tarafı bırakıyorum şimdi. Osmanlı entelijansı ve uleması ahvalin değişken olduğunu farkında. Yani orada basit anlamda bir taassup ile e, kendi sahip olduğu ve ürettiği, ürettiği değerleri korumak gibi bir arayışını değil. Bunları çok şey olarak görmüyor dinumde olarak görmüyor. Yani Osmanlı politikası çok esnektir. Hızlı e, değişkenlik gösterir. Çünkü niye? Usulü fıkıh merkezli düşünüyorlar. Sık sık size bundan bahsettim. Bizim zihniyetimizi anlamak için arkadaşlar meşai felsefe çalışmak yetmez. Bu nereden çıktı? Ben bunu da anlamıyorum. Meşai felsefe bizde istisnai bir durumdur. Medreselerde rakip ya da karşı tarafın düşüncesi açısından okudur. Bizde esas olan usulü fıkıh usulü dindir ve bunlarda ahvalin değişken olduğu her zaman söylenir. Bunu lahyalarda görmemiz mümkün. Bakın ben size 1675'te yazılan bir metinden dört tane cümle okuyacağım. 1675'te yazılan bir metin. Amali ı tercüme isteyeceğim hocam sizden tarihçiler amalı düvelde çünkü şöyle diyorlar bazen İhsan fazla oğlu uyduruyor. Kendine göre yorumluyor. Arapça bilmiyor çünkü dinleyen. Osmanlı Türkçesinden hiç haberi yok ama ne dediğimi de anlıyor. Ben hayret hayranlık duyuyorum tabii bu insanlara. Eee İhsan Bey bunu yanlış tercüme etti. Nereden anladı? Anlıyorlar. İşine gelmiyor ya. Amalı düvelde Hocam, e, Tanrı Hocam, etvar ihtilaf üzre olmak. Devletlerin işlerinde e, muhtelif, e, yani e, tanrılarda olmak. Muktezayı tabiatı devlet. Devletin tabiatının gereğidir. Ve mucibi emri temeddün ve cemiyettir. Medeniyet ve e, cemiyetin e, işlerinin gereğidir. Gereğidir. 1675 temeddün kelimesini kullanıyor. Dikkat edin. 2. Geçmiş zamanlar örfünü bu zamanlar örfüne tatbik etmek hevesi cehilden sadır, fikris fasıttır. Bunu ben bile anladım diyor. <gülüyor> yani geçmişteki gelenek, gelenekleri illa bugüne de tatbik edeceğim. Başkasını tanımam demek cehaletten sadır olan fasit bir düşüncedir. Yanlış bir düşüncedir. 1675, aynı kitap. Arapça okuyorum. Men la ya'rif ehle zemanihi fe cahilun. Zamanını bilmeyen cahildir. Aynı kitap. Bu ne hocam? Söyler miyim? <gülüyor> Fakat şu, şu, şu cümle daha vurucu. Her asrın, her yüzyılın bir örfü, bir geleneği ve her örfün, her geleneğin bir muktezası. Yani bir gereği olur. Onu yapacaksın. Bu bir Osmanlı devlet adamının yazdığı kitaptır arkadaşlar. Yani şey değil, bir alim değil. Bir bürokratın yazdığı... Bu bağlamda küçük bir şey hocam. E, bu fikrin yani bu... Usulü fıkıhtan göre, geliyor. Bir de hocam artık belagat... E, Muhtazai ha, hale çok göre konuşuyor Evet. Tabii şimdi İslam entelektüel tarihini biz hani... Her insan kendi sazını çalar. Abdullah'cığım yani... Bunu, kavramın en merkezi olduğu yer var. Evet, yani. Biz parçalıyoruz bunu. Yani fen bilimleri, matematik bilimleri, felsefe bilimler, dini ilimler, dil bilimler. Bunlar hepsi ortak bir e, alan oluşturuyorlar. Şüphesiz. Dediğin doğru. Belaatta değil mi? Muhtezay hale uygun konuşmak. Tabii, yani en, merkezi en merkezi kavramdır. kavramdır. Evet. Şimdi aslında ben sana daha ileri bir şey söyleyeyim. Usulü fıkıhtır esas itibariyle. Meseleyi belirleyelim. Usulü fıkıh, usulü dindir. Orada da muktezai hale göre fıkı hüküm vermeyi sürekli yenilemek esastır. Yani burada hiçbir taviz yok. Niye? Çünkü bizimkiler bizimkiler derken şey kastediyorum usulü fıkı Kur'an insanlar tek bir modelin çizilip dikilip insanlara giydirilmesine karşılar. Devamlı ölçü alacaksın. Bakın, e, illa A illa B değil. A ve B'yi birlikte var etmek bir modelin olacak ama bu modeli üretirken, bir pantolon, bir ceket modelin olacak ama bu modeli yaparken ve üretirken sürekli e, müşterinin ya da gelen kişinin ölçüsünü alacaksın. O ölçüye göre model oynayacak. Modelin olmadan düşünemezsin ama ölçü almadan da uygun model dikemezsin. Zulmetmeye başlarsın. Adam zayıfsa e, bol gelecektir, şişmansa olmayacaktır, uzunsa kısa gelecektir, ise uzun gelecektir. Bu ayarı iyi yapacaksın. Onun için bu konuda herhangi bir sıkıntı duymuyorlar. Yani şartları dikkate alarak düşünmek. Ama tekrar ediyorum bu teorik bir ilkedir. Siz herhangi bir yapı kurduğunuz zaman, herhangi bir fikri somutlaştırdığınız, kamusallaştırdığınız ve kendi kurumlar ürettiğiniz zaman, onun belli moral değerler ortaya çıktığı zaman, belirli ekonomik ilişkilere, politik ilişkilere girdiğiniz zaman kolay değil bunu değiştirmek. Çünkü insanların çıkarları zedenecektir. Maddi çıkarları zedenecektir. Manevi çıkarları zedenecektir. Mühessiz statülerini kaybedeceklerdir. Değil mi? Yani bu çorap giyip çıkartmak gibi değil arkadaşlar. Yani toplumsal olgu olaylar çok hızlı gelişmez, çok hızlı değişmez. Bunun belirli kurallılıkları var. Çünkü bir değişimin zarar verdiği yüzlerce insan var. Onun için divanda görüşme yapılırken, ilke şudur. Biliyorsunuz önce umuru askeriye çünkü dış güvenlik sonra umuru fıkara fakirlerin e, durumu. Üçüncüsü olarak yeni icat edilecek bir kuralın faydası nedir? Bu hepimizi Ama çok önemli bir tanımlayıcı ilke var. Bir kişiye dahi zararı var mıdır? Bunu ben Mehmet Genç çocuğundan öğrendim. Yani sadece bu ilke yeni bir şey icat ediyoruz, yeni bir kurum kuruyoruz. Bunun insanlara faydası var mı? Bunu tartışıyorlar ama bir kere kurdu, yüz kişiye faydası var, bir kişiye zararı var mı? Varsa bunu iptal edelim. Teorik olarak böyle yaklaşıyorlar olaya. E tabi buradan mal birikimi olmaz, kapitalizm olmaz, e, anlatabilir miyim? Hiçbir şey olmaz. Çıkmıyor da, olmuyor da zaten. O açıdan, yani geç oraya girmeyelim ama demek istediğim şudur. Osmanlılar ahvalin değişeceğini, çünkü bunlar hmm. razi okulunun, entelektüel, felsefi anlamda razi okulunun e, yorumlayarak, Yorumlayıcı takipçileri. Ee, orada da ahvali sürekli değiştireceğini biliyorlar. Ama değişmeyen elbette form olarak, öz olarak değil, içerik olarak değişir. Fakat form olarak değişmeyen dört temel kavramları var. Birbirini tamamlayarsak ki din devlet, mülkü millet. Burada taviz yok. din devlet, mülkü millet. Efendim din mi devlet mi? Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Devlet, din eşittir bizde. Aynı şey. Ha bu yanlıştır, doğru ben Şu anda resmi çekip anlatıyorum size. Resim bu. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Gelecekte de böyle mi olsun? Böyle bir yargıda bulunmuyorum. Şimdi bir şey anlatınca bir yerde diyorlar ki ha hocam bu en iyisi bu mu? Hayır değil, resim bu. Böyle yapılmış. Biz bunu bugün eleştirebiliriz. Kritik edebiliriz. Farklı bir inşada bulunabiliriz. Ama yapılan bu. Din-i devlet, mülkü millet. Bunlar, e, dört kavram çifti olmakla birlikte aslında iki temel ilkedir. Bunlar işin formudur. Bunlardan taviz verilemez. Ha, bunlara taallük eden tüm levazım, tüm levahık, tüm aras, tüm ahval bak, öyle terimi kullandım artık. E, sürekli değişir ve ona göre kendinizi organize etmek zorundasınız, düzenlemek zorundasınız. Bunu hemen e, dikkate alıyorlar. Şimdi burada Form, temel form dini millet mülkü mille dini devlet mülkü millet olduğu için ilk esas ilk temel aldıkları kavram ya da öncelik verdikleri kavram beka devlettir arkadaşlar şimdi bizim tartış günlük tartışmalarımızda e, Din mi önce gelir, devlet mi önce gelir, şu, bunlar hep tartışılıyor. Dedim ya, dinle devlet arasında bir ayrım gözetmiyorlar. Bekay devlet aynı zamanda bekay din demektir. <Gülüyor> Ve bizim geleneğimizde arkadaşlar, mensubiyetin, aidiyetin temelinde siyaset vardır. Bunu çok iyi analiz etmek lazım. Tekrar ediyorum, bu doğru mudur, yanlış mıdır, gelecekte böyle mi olsun, ayrı bir konu. Ama resim bu. Türkler'de esas olan ne ırktır, ne dildir. Ne dindir, ne ekonomidir. Bekay devlet, devlet mensubiyetidir. Siyasettir. Sen Türk devletinin siyasetine mensubiyet diyorsan, ırkın ne olursa olsun fark etmez. Dilim ne olursa olsun fark etmez. Dinin de çok fark etmiyor. En azından içerik olarak, şekil olarak ayrı bir şey. Önemli olan o siyasi mensubiyeti benimsemektir. Böyle olduğu için Bekay devlet bizim, 1774'ten bugüne kadar en temel entelektüel kavramımızdır. Bunun farkına varalım ya da varmayalım. Bilelim ya da bilmeyelim. Ben geçen arkadaşlara anlattım. Karadeniz'de, Karadeniz'de. yani Karadeniz derken Artvin, Trabzon'u kastediyorum. Gresun biraz girer. Kızacaklar şimdi. Olur mu falan ama. Yakın zamanlara kadar e, cuma hutbelerinde şu söylenirdi. Kıyamet koptuğunda, kıyamet kopuyor ya, bildiğin kıyamet yani, tasavvur et şöyle, yani anne çocuğunu aramayacak, değil mi, böyle tasvir mu? Kıyamet koptuğunda dua edecek vaktin varsa, devlete yap. Niye devletsizlikten bıkmış adamlar? Siz devletsizlik ne olduğunu biliyor musunuz? Çoğunuz bilmez. Niye? Ben de bilmiyordum yurt dışına gidinceye kadar. İki yıl Filistinlerle yaşayıncaya kadar ben de bilmiyordum devlet ne demektir. Ha, şimdi devletsizliği Anadolu çok iyi bilir. Devlet olmadığı zaman o otoriteyi kimin doldurduğunu, hukuku kimin uyguladığını ve bunun öngörülebilir hayatı nasıl dumura uğrattığını çok iyi bilir insanlar. Onun için devlet, bir de tabii tarihsel süreçten gelen anılar var. Mimetik öyle toplumsal genler ya da kültürel genler kolay değişmez. Biyolojik genler gibidir. Onların da bir süreci var, bir prosesi, bir, bir örüntüdür öyle sabahtan akşama değişmiyor. Dolayısıyla e, devlet merkezli bir e, yapı var ve bu devlet merkezli yapı bugüne kadar yapılan her şeyi belirlemiştir. Ve belirlemeye devam etmektedir. İkincisi, bekay devleti sağlamak için yapılması gereken en önemli, e, nasıl diyelim, hareket, mukabeleyi bilmisildir. Karşındaki sana bir tokat atıyorsa sen de bir tokat atacaksın. Bu iki kavram son derece belirleyicidir. Yani mühendis kurulması, okulların kumpilasyonu bahsedeceğim, e, teknolojik faaliyetler, atılımlar, yeniden örgütlenmeler, sosyal e, yapının, ondan sonra toplumsal yapının ele alınması hepsi üç aşağı beş yukarı bu iki kavramın uzayında cereyan eder. Bekay devlet ve mukabeleyi bilmisil diyelim ki i̇bn Unnabi'nin ya da Annabi'nin ve o dönemde yazılan diğer ustu zafer gibi çeşitli tırnak içinde siyasetname islahatname, lahiye artık ne derseniz deyin büyük oranda büyük oranda bu kavramlar etrafında ceryan ederler hem dini meşruiyet bunlar üzerinden üretilir dini meşruiyet ancak moral değerlerin inşasıdır değil mi? hem politik meşruiyet bunun üzerinden üretilir Niçin şunu şunu yapmalıyız? Çünkü bekayı devlet ve e, şunu gerektiriyor. Ya da karşımızdaki gücün sahip olduklarına aynı şekilde sahip olmalıyız ki şunu şunu şunu üretelim. Bütün e, faaliyetleri bunun üzerinden e, yürüttüklerini e, görüyoruz. Düşünün. İkinci Mahmut'a sunulan bir lahiyada devletin geleceği ya da o tam ikinci Mahmut da olmayabilir ama o dönemde bir da şu, şu tartışılıyor arkadaşlar. Devletin geleceği ne olacak? Çünkü şey yavaş yavaş sanayi devriminin etkisi gözükmeye başlıyor tabii. Şunu tartışıyorlar. Acaba acaba bu büyük toprağı daha önce size söylediğim imparatorluk başa beladır. Çok büyük coğrafyayı kontrol ediyorsunuz. Çok farklı kültürler. Acaba, bakın 1800'lerin başında tartışıyorlar bunu arkadaşlar. Acaba İçe çekilip, Anadolu'ya çekilip daha küçük ve güçlü bir Osmanlı kurmak mümkün mü? Bunu daha o zamandan tartışmaya başlıyorlar. İstiklal Harbi birden ortaya çıkan bir fikir değildir. Bütün ihtimalleri gözden geçiriyorlar. Mesela, biz de sömürge olabiliriz. Bu dinen, tarihimiz açısından zinar doğru değil. Tabii. Bir Müslüman birliği kurabiliriz. Müslüman birliği nerede kuracaksın? Zaten çoğu gitti, sömürge olmuş. Bir Osmanlılık fikri üzerine bir şey kurabiliriz. Bunlar hepsi denendi biliyorsunuz. Osmanlıcılık da denendi, değil mi? İslamcılık denendi en son. En sonunda Anadolu'ya çekilip daha homojen bir devlet kurabiliriz. Bunları hep 19. yüzyılın başında tartışıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu bir entelektüel tarih dersi niye böyle işe siyasetten girdiniz? Çünkü bütün entelektüel faaliyetler bu çanakta yapılıyor artık. Örnek, devlet ilk defa bilgiye el koyuyor. Biz de biliyorsunuz bilgi, kamunun ve ulemanın yaptığı bir faaliyettir. Hatırlarsanız medreselerin kurulmasının bir sorun yarattığını, İbn-i Nekvan'ın Nişadül anlattığına göre yürüyüş yapıldığını, ilmin öldüğü değil mi bir tabut, mürekkep, hokka, bunu anlattım size. Ve bunu aşmak için iki operasyon yaptığını alimlerin. Bir, medreseleri vakıf kurumları olarak organize ettiklerini, dolayısıyla mali özellik kazandıklarını. İkincisi zihni özellik için ise özellikle Sultan Sencer ve Arzemşahlar döneminde yeni bir yazım tekniği, ders tekniği bir formel dil yarattıklarını metin ile ee, öğrenci arasında sadece hocanın müdahil olabileceği bir denklem kurduklarını. Bunu uzun uzun anlattım. Haraki okulunun ve razinin üzerinden gelen dili anlattım. Dolayısıyla hem mali özellikli hem de zihni özellikli muhafaza ettiklerini ve bunu bir şekilde de götürdüklerini. Fatih ile birlikte alim burakat tipinin, tipinin yaratıldığını. Değil mi? Ama 18. yüzyılın sonuna doğru artık devlet tamamen bilgiye el koyuyor. Çünkü bilgi, biraz önce anlattığım Bekay devleti ve e, mukabele-i bilmesinin zemininde yer alıyordu ondan. Bakın mühendisânelerin açılması, tıbbiye'nin, harbiye'nin, lise, ortaokul, ilkokul eğitimini, eğitim bir kere zorunlu hale geliyor. O dönemde eğitim, o döneme kadar eğitim tercihtir büyük oranda. Dini değerdir, ilim dini değerdir klasik genellikle arkadaşlar, bizim geleneğimizden. Okumamız lazım çünkü ilim en üst mertebedir. Nübüvvet, ilim, şehadet. Üç mertebe vardır. Nübüvvet kimseye gelmiyor. Gelse oflara gelir zaten. Onlara bile gelmediğine göre kimseye gelmez. Artı şehadet nasiptir. İlim ise gayret ve hayrettir derler değil mi? İlim, hayret ve gayret işidir. Dolayısıyla kişinin talebine ve cehdu gayretine bağlıdır. Şimdi bu dini bir umde olduğu için ilim, her çerçevede ilim, e, tercihe bırakılmıştır. Ama artık ilk defa bilgi, eğitim ve öğretim zorunlu hale getiriliyor ve devlet tarafından organize ediliyor. Bu bil, devletin bilgiye el koymasıdır. Ama bunu keyif artık için modern, yap. Modernleşme tabii yani veriyor. esas modernleşme tabii tabii budur. Bu dönemde başlıyor. Yani aslında o Lahia'daki ulus devletleşme süreci de böyle gidiyor. Ben her zaman söylüyorum. Cumhuriyet bir sonuçtur, başlangıç değil. Şimdi devletin bilgiye koymasını en güzel eğitim kurumlarında görüyoruz arkadaşlar. Mühendis hanelerinin kurulması, önce Bahri-i sonra Berdi-i işte İTÜ'nün arka planı olan, geçmiş olan, Tıbbiye'nin kurulması değil mi? Ee, şimdi burada dikkat ederseniz bu eğitim kurumlarıyla daha önce Selçuklu'yu anlatırken size söylediğim, ortak bir aklın, ortak bir dilin, ortak bir vicdanın yaratılmasının aynı devlet bu sefer yenileşme üzerinden sağlıyor. Burada amaç ne? Şimdi yeni kurulan ilk dönemdeki tabi biz 18. yüzyılın sonu ve 1900'ün başından bahsediyoruz. Mütefennin zabit yetiştirmek. Mesela alim yetiştirme iddiası yok. Bütün metinlerde bu okulların amacının mütefennin zabit. Şimdi bu çok önemli bir terim. Zabit subay demek. Ama buradaki subay bütün askeri, ister e, savaşan asker, isterse geri planda mimarı, mühendisinin hepsinin kapsıyor. Mütefenin kelimesi çok enteresan bir kelime. Fen, klasik Arapçada çok anlama gelen e, bir kelimedir. Günümüzde güzel sanat anlamında kullanılır günümüzde Arapçada. Klasik genellikle ilim dalı anlamına kullanılır fen. İlim dalı. E, ya da Pratik karakteri yüksek ilim dalı. Çok çeşitli anlamları var. Ama burada ilk defa fen, matematik bilimler. Matematikle ifade bilimler anlamına geliyor. Yani mühendisane kelimesi zaten adı üzerine e, ilk dönemde geometrici demekken, daha sonra empirik, matematik, mekanik bilgiye sahibi demek. Yani aslında mühendis, yani Osmanlıların anladığı, anladığı anlamda mühendis, empirik, mekanik ve matematikleştirilmiş bilgi. Yani bu yeni doğa felsefesi ürettiği bilgi demek. Buna sahip olan kişi, alim demiyor bakın. Şimdi burayı, burayı bir kenara tutun çünkü bu bir şizofreni yaratacak. Alim demiyor bu, bu kişi hiç. Anlatabiliyor muyum? İlginç. İlginç. Mühendis diyor. Bilgiyi bölmüş oluyor. Tam Bilgiyi bölmüş oluyor. ha. Ağzına sağlık tam da olunca. Bilgiyi bölüyor. Ve bu bilgiyi sadece tanım olarak değil, kurum olarak da bölüyor. Mesela hemen söyleyelim, medreseleri kapatmıyor. Ama mektebi açıyor ya da işte diğer kurumları açıyor. Medreseyi orada bırakıyor. Bu hala devam eden zihni şizofrenin nedenlerinden biridir. Bizde hala devam ediyor. Yani İmam Hatip ve İmam Hatip olmayan çatışması da bunun izdüşümüdür. Bunu da söyleyeyim. Tamam hala onun iz düşümüdür. Şimdi... Mühendisin yanında bir de mütefennin, artık buradaki mütefennin ee, biraz tekniğe doğru, uygulamalı bilgiye sahip, tatbiki bilgi yani, teknik bilgiye sahip anlamına gelmeye başlıyor. Fen fakülteleri, hala değil mi fen fakültesi diyoruz, buradaki fen'i mesela çağdaş bir araba anlatamıyorsun, ha, orada güzel sanatlar mı okuyorsunuz diye, el el el fulu cemile. Fünur cemiyle abi. Yok, biz orada matematik okuyoruz. Ulan ne alakası var onun? Heh. Şimdi onu anlamaz. Çünkü dediğim gibi güzel sanat demek. Yani estetiye diyor değil mi? Evet. Ee, ama biz fen fakültü diyoruz. Yani teknik üreten, uygulama yönü ağır olan. Bakın bu medresinin zıddıdır. Daha önce size söyledim. Medrese, klasik, ta şeyden, mezopotamadan başlayıp Yunan'dan gelen kurum anlayışında teorik bilginin öğretildiği, nazari bilginin öğretildiği bir yerdir. Tatbik orada verilmez. Tamam mı? Ama burada artık mütefennin kelimesindeki mütefennin kelimesinde esas amaç tatbiki. Yani bir şey öğreniyorsan git uygula. Onun hayatta bir karşılığı olsun. Şimdi çok ilginç. Mütefennin kavramı üçüncü bir tabiri ortaya çıkartıyor. Klasik gelenekte ilim, bilgi ne içindir? Ya ne diyelim e, entelektüel idrak içindir, kemale ermek ya da ya da sizin eğer bu mühendinin anlamda teknik anlamdaki bilgiyi kastediyorsunuz cihat içindir, cihat içindir yani mühendis haneler şeyde enderunda e, uygulama yönü ağır, e, basa, ağır basan bilgileri öğrenenler büyük oranda bürokrasiye mensup olan insanlar medrese mensubu değil bunlar. Bunlar bunun için ön köprü yapmak. Değil mi? Kale yapmak. Top bunlar hepsi büyük oranda bunu savaş için yapıyorlar. Şimdi çok ilginç bu. Tabii ne dedim size? Çabuk değişmez bu işler. İlk modern tırnak içinde, modern bilgiyi içeren kitaplara baktığımızda niçin kimya okuyoruz? Niçin fizik okuyoruz? Niçin kalkülüs okuyoruz? Hepsinin cihatta bir yerini göstermeye çalışıyorlar. Matematik okuyoruz çünkü cihatta şuna lazım. Kimya okuyoruz çünkü cihatta buna lazım. Fizik okuyoruz o gelenek i̇şte devam ediyor. Zaten askeri okullar bunlar genelde askeri sınıfların okuduğu okullar. Artı o çiğik dersleri verenler yani evet mühendis hanelerde pratik uygulamalı dersleri Avrupa'dan gelen hocalar veriyor ama teorik dersleri hala kim veriyor? Palabayık Mustafa Efendi. Gelembevi İsmail Efendi, Palabıyık, gülüyorsunuz ama çok önemli bir adamdır Palabıyık Mustafa Efendi. Palabıyık adam, Osmanlılar hayatı zevkle yaşarlar. Tabanı yassı Ahmet Efendi, Gözü Büyükzade Ali Efendi, bellidir. Çok güzel şeyleri vardır onların, isimleri vardır. Palabıyık Mustafa Efendi çok önemli bir düşünür, matematikçi. Hiçbir eser kaleme almıyor. Ee, öğrenci yetiştiriyor. İsmail Gelembevi Efendi, değil mi? Bu ee, Seyit Ali Paşa. Pek çok isim zaten medrese kültüründen gelmiş. İsa Hoca. İsa Hoca işte biraz sonra bahsedeceğim. Mühendisliğinin önemli adamlarından biri baş hoca. E bu adam hafız medrese okumuş. İsa Hoca okutuyor üçüncü sınıfta mesela. Anlatabiliyor Şimdi e, dolayısıyla gelenek öyle sıfırdan kurulmuyor. Bir geçiş dönemi var. Ve bu geçiş döneminde zihniyet e, aktarılıyor. İsa Hoca'nın İsak Hoca mühendishanenin 3. baş hocası. Sonra 3. Yani baş önce Rüştiün Rıfkı Tamani, sonra Seyid Ali Paşa, sonra İsa Hoca. İsak Hoca modern bilimleri içeren 4 ciltli bir kitap yazıyor. Mecmai Ulum-u Riyaziye. Mecmai Ulum-u Matematiksel Bilimler Mecmuası. Ben bunu ilk duyduğumda milattan önce gençken yani matematikten bahsediyor. Ulum-u Riyaziye, matematik bilimler mecmuası. Aslında o da biyoloji de var, kimya da var. Şimdi şeyi çok iyi anlamışlar. Modern bilimin matematik karakterini matematik dille ifade edilen bir bilim olduğunu çok iyi anlamışlar. Zaten mühendisliği kurmaları da bunu gösteriyor. Şimdi Mecmua-ı Riyaziye'nin girişine bakıyorsun. O 4 cilt yaklaşık 2000 sayfalık bir metinde ki Avrupa'daki bütün mevcut gelişmeleri içeren çok entesan bir metindir o. Her açıdan biraz sonra üzerine başka şekilde de konuşacağız pastif veriyor içinde girişte diyor ki bu kitapta işte matematik, matematiğin alt dalları aritmetik, cebir, diferansiyel ve integral hesaplar, ondan sonra konik kesitleri, ondan sonra kimya lavazer kimyası, ha öyle eski kimya değil. Ondan sonra biyoloji şur anlatıyor ve sonra da diyor ki bunları niye öğrenmeliyiz? Çünkü biyoloji şurada kullanılır savaşta. <gülüyor> matematik şurada kullanılır. Astroloji <gülüyor> burada kullanılır. Zaten tabi devlet-i Ali Osmaniye bin yıllık bir seferin adı değil mi? O dönemde ben size bahsettim. Savaş bir ekonomik araç. Yani sadece bir savaş, herkes birbirle savaşıyor. Hala herkes birbirle savaşıyor. Bitmedi. Bitmez. Fakat 1830'larda, 40'larda arkadaşlar, yazılan kitaplara bakıyorsunuz, artık tamamen değişiyor. Kimya niye bilmeliyiz? E çünkü tarım yapacağız. Toplumsal ...sosyal bir içerik kazanıyor. Ee, modern bilim... ...ve bilme faaliyetleri... ...artık basit anlamda... ...çünkü sanayi devriminin... ...şeyleri... De ...iz düşümleri... ...baskısı artıyor. Bütün metinler... ...ister kimya olsun, ister biyoloji, ister matematik... ...sosyal içerikli toplumsal karşılıkları... ...olmaları bakımından anlatılmaya başlanıyor. Bu çok önemli bir şey bilimlerin artık üretilirken, yapılırken toplumsal karşılıklarını dikkate almak ve bilgiyi toplumun yaşama biçimini düzenleyici ve iyileştirici olarak kullanmayı hedeflemek öne çıkıyor. Bu Devletin bilgiye el koyması. Mütefendinin zabit yetiştirme hedefi ve toplumun e, şeyin toplumsal karşılık, bilginin toplumsal bilimlerin toplumsal karşılıklarının dikkate alınması politikaları diyelim. Bazı sorunlarda yaratmıyor değil. Bir kere birinci sorun dil sorunu. Yeni bilimin dili ne olacak? Çünkü klasik bilimin dili Arapça. Değil mi? Medreselerde temel metinler hangi bölgede olursa olsun arkadaşlar Arapçıdır. Ders takdiri farklı olabilir diyelim ki Balkanlarda Boşnakların Boşnakca'nın konuşulduğu bir coğrafyada ders takdiri Boşnakça olabilir. Türklerin yoğun olduğu coğrafyada Türkçe'nin konuşulduğu Türkçe olabilir. Kürtlerin yoğun olduğu bölgede Kürtçe olabilir. Arapların yoğun olduğu bölgede Arapça olabilir. Bu çok önemli değil. Dersin takdiri çok ilginç. Yani bizden biz şimdi dünya ulus devletiz. Ama pek çok okulumuzda İngilizce ders takdiri yapılıyor ya. Aynen. Ders taklidi hiçbir zaman Arapça olmaz. Arap coğrafyasında ve Araplar öğrenciler Arapça olur. Büyük oranda ders taklidi Türkçedir. Hangi bölgede ise Kürtçedir, Zazacadır. Zazaca yoktu o zaman olmaz. Yani ders ya da bilmiyorum. Ama Boşnak nedir? Boşnakçaysa Boşnakçadır. Rumca da var. Rumca da var. Tabii var. Rumca da şey özellikle Çaykara bölgesinde evet. hala öyledir ee, ama yeni bilim dilini olacak. Şimdi klasik gelenekte bir metnin Türkçe olmasının çok çeşitli nedenleri var. Yeni başlayanlar yabancı dil, Arapçayı bilmedikleri için onlara oyun kitap yazılabilir, değil mi? Müttediler. Kitapların girişlerine bakıyorsun. Mübdedilere asan olsun. Yani mübdedilere kolay olsun diye. İki, e, uygulamalı bilimler. Genelde Türkçe yazılır. Çünkü uygulamayı yapacak insanlar yabancı dil bilmez. Müezzinler olabilir. Bu savaş, askeri erken olabilir. Üç, e, eserin sunulduğu kişi Türkçe biliyordur sadece. Sultandır, emirdir, komutandır ona. Filan, Çeşitli nedenleri var. Yani muhataba göre... Bir metnin dili değişir. Muhatap Arapça konuşuyorsa Arapçası, Farsça konuşuyor, Farsçası. Kimse buradan da şey yapmaz, sıkıntı duymaz. Onun için aynı alimin hem Arapça hem Türkçe hem Farsçası eseri olabilir. Hiçbir sıkıntı duyulmaz. Ama şimdi yeni bilim, yeni bilim uygulama esaslı da olduğu için. Çünkü uygulama esaslı bilimler ne dedim? Türkçedir. Mesela coğrafya Osmanlı döneminde büyük oranda Türkçedir. Tıp büyük oranda Türkçedir. Mekanik büyük oranda Türkçedir. Niye? Ee, astronomi aletleri Türkçedir çünkü büyük bir coğrafyada onlar kullanılıyor ve bunları kullanan insanların çoğu Arapça bilmez Farsça bilmez. Ama üst yüksek İslam kültürü diyebileceğimiz kültürün dili Arapçıdır. Bu İran'da da böyledir, Hindistan'da böyledir, Anadolu'da da böyledir, Balkan'da da böyledir. Burada bir sıkıntı duyulmaz. Fakat şimdi uygulama yönü ağır basan şimdi empirik, mekanik, matematik dedik, mütefennin, zabit dedik bu bilimin dili ne olacak? Bu çok önemli. Türkçe olacak, klasik Türkçe. Ve ilk defa mühendishanelerde ve akabinde diğer eğitim kurumlarında okutulan bilim, Türkçe olarak okutulmaya başlanıyor. Bu önemli bir hadise. Niye? Çünkü eğitim gören insanlar artık Arapçayla, Farsçayla haşır neşir olmuyorlar. Eğitim kurumlarının dışında ya medreselerde kalıyor ya da tekkelerde, işte özellikle Farsça büyük oranda Mevlevi ee, hanların ha? Çevrede mütevabil e, oluyor. Bunu yarattığı problemler şu: bir Türkçe üretilen bir metindeki terimler ne olacak? Klasik terimler ne olacak? Yeni terimler ne olacak? Çünkü siz yeni bir kimya çeviriyorsunuz, yeni bir matematik çeviriyorsunuz. Klasik dilde bunun bir karşılığı yok. Bu çok ilginç bir şey. Osmanlılar burada, bakın bu medeniyet bilincinin, ayıklığın, kendine farkındalığın, kendine ilişkin bir farkındalığın, yeryüzündeki bir dürüşün ifadesidir. Osmanlılar çok endişen şey yapıyorlar. Nasıl ki Batılılar Latince'ye kendi bilim dillerinin terminolojik torbası olarak görüyorlarsa, Osmanlı diyor ki, evet biz sentaksi Türkçeleştirdik, Türkçe yazıyoruz ama bizim terimlerimizi Arapçadan üretiriz. Ve oturuyorlar, klasik kültürde bulunmayan terimleri bile... Bakın burası çok önemli. Arapçadan üretiyorlar. O kadar ilginç ki bu. Aynı dönemde Memadeli Paşa Mısır'da Arap coğrafyasında kurduğu tercüme odasında terimleri olduğu gibi bırakıyor. Hidrojen, hidrojen, oksijen, oksijen. Bakın Arap coğrafyası. Şam'da hay hakize ama Osmanlılar niye? Çünkü Osmanlı'nın bir duruşu var. Bir mensubiyeti var. Bir perspektifi var. Oturuyor bütün bunları Arapçadan terimler uydurarak sonradan sadeleştirilecek olan şeydir. ve arkadaşlar bugün emin olun Arap dünyasında kullanılan terimlerin, modern bilim terimlerinin büyük çoğunluğu o dönemde İstanbul'da üretilen terimlerdir. Felsefede de, kimyada da, matematikte de, astronomide de. Hatta meşhur Cemil Saliba diye bir Suriyeli Hristiyan e, felsefeci Paris'te eğitim görüyor. Döndüğü zaman bazı partisinin de etkisiyle e, Arapça felsefe dili kurmaya çalışıyor. Bu Kendisi anlatıyor bunu hatıratında. Nasıl yapayım, nasıl tercüme edeyim? i̇bn Sina uzmanı, Babanzade Ahmet Naim'in hikmet derslerini buluyor. Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır biliyorsunuz. Oradaki terim denemeleri diyor ki Osmanlılar bunu halletmiş ben niye uğraşıyorum ki? Alıyor bütün Osmanlıların ürettiği felsefe ve terimlerini Arapça aktarıyor. Bugün modern Arapçı da bunlar hala kullanılır. Şimdi burada bir mesele, birinci mesele ne? Demek ki Türkçe artı yazacağız. Eğitim kurumlarımız bunu gerektiriyor. İki, terimlerimiz için Arapçayı, e, nedir, kavram dağarcığı torbası olarak kullanacağız, havuz olarak kullanacağız. Üçüncüsü, şimdi klasik metinleri ne yapacağız? Çünkü yeni yetişen entelektüel nesiller, Klasik metinleri okuyamıyor. Bu bugün başlayan bir problem değil. 1770'lerin sonunda, 1800'lerin başlarında bazı Osmanlı alimleri, medrese kökenli alimler, yeni yetişen entelektüellerin klasik metinlere nüfus problemini fark edip klasik eserleri Türkçe'ye tercüme etmeye başlıyorlar. Bu da Türkçe'nin yükselişini besliyor. Mesela diyelim ki e, Kuyucaktır Zahide Mehmet Atıf Efendi, bu bir müderris İzmir müftüsü, kadısı. İzmir'de kadılık yapıyor. Bu meşhur Mecelle Şari Kucaklı zadenin dedesi. Tutuyor. Aydınlıdır. Tutuyor. Diyor ki ya ne oluyoruz? Gençlerle konuşuyoruz. Evet okumuş gençler ama bizim matematik kitaplarını bilmiyorlar. Astronomi kitaplarını bilmiyorlar. Efendim geometrik kitaplarını bilmiyorlar. 1700'lerin sonu 1800'lerin başında söylüyor bunu. Ve oturuyor klasik medreselerde okulan klasik metinleri. Matematik, astronomi, Efendim cebir kitaplarını Türkçe'ye tercüme ediyor ve bu yaygınlaşıyor. Bu şunun için önemli, yani o kitapların Türkçe'ye tercüme edilip e, mevcut yeni bilgiyi tahsil eden verecek fazla bir şey yok. Çünkü oradaki bilgiler artık büyük oranda tarihsel bilgiler. Ama e, bir o nesli, o nesli kendi geçmişiyle irtibat kuracak bir altyapı oluşturuyor. İkincisi daha önemlisi Türkçe'nin yükselişine ve yaygınlaşmasına, hizmet ediyor. Çünkü klasik dili de klasik bilim dilinde artık Türkçe üzerinden inşa etmeye başlıyorsunuz. Bu o kadar ileri gidiyor ki İran ve Mısır bile artık Türkçe kitapları esas alarak e, bilim yapmaya başlıyor. Yani bilim işte Türkçe ilginç bir şekilde kısa süreli de olsa İslam medeniyetinin İslam coğrafyasının bilim dili olmaya başlıyor. Bu 2. Dünya Savaşı kadar sürmüştür arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'na kadar ben Arap dünyasında yaşadığım zaman, oradaki e, entelektüellerle yaptığımız sohbetlerde öğrendim. İkinci Dünya Savaşı'na kadar hemen hemen bütün Arap entelektüelleri Türkçe bilirdi. Ve e, Türkçe roman, Arap harfleri yazılı Türkçe romanları, şiir kitaplarını, bilim kitaplarını rahatlıkla okurlardı. Bir sürü de tercümeleri var. Ve bazı Türkçe kitapları tabii tercüme ediyorlar bir de. Yani bilimi Türkçe kitaplar üzerinden e, öğreniyorlar. Bu da Türkçe'nin doğal süreçlerle, politik bir baskıyla değil ama bilgi üzerinden, entelektüel, ilmi, bilimsel bilgi üzerinden e, Osmanlı Devleti'nin resmi bir dili, baskın dili olma sürecini ciddi bir şekilde besliyor. Evet. Pek çok metin var. Tabi bu 1860'lardan sonra artıyor şu sonra. Özellikle matbaa e, nedir o? Tanzımattan sonra, ne matbaası? Tanzımattan sonra ve şeyler özel matbaalar kurulduktan sonra hemen hemen bütün İstanbul'da üretilen metinler, Türkçe metinler, İslam coğrafyası Orta Asya çok enteresanlar yani Kazanda basılan bir kitap Türkiye'de okutuluyor Arap harfleriyle yazıldığı için telaffuz değişiyor sadece biz bugün onu okuyamıyoruz diyorum ki Kazanda Tatarların bastığı, Kırımların bastığı bir kitap İstanbul'da okunuyor, İstanbul'da basılan bir kitap Kazanda okunuyor. Telaffuz değişiyor sadece. Terimler aynı. Sentaks biraz hafif değişik. Telaffuzlar değişik ama herkes kendi form aynı yalnız. O alfabe değişikliği basit bir iş değildir. Onu bu arada bir yere not ekleyelim. Bir dilin semantiği değiştiği zaman sentaksi değiştiği zaman arkadaşlar teorik travma yaşar o kültür. Teorik travma. Bunu yaşıyor. Alfabesi çok basit geliyorsa ama form o kadar önemlidir ki form biçimi o kadar önemlidir ki bir alfabenin bırakılıp başka bir alfabenin alınması öyle basit bir gömlek giyip çıkartmaya benzemez. Tabii. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlara koşulan maddelerden biri Götik alfabene yazmanın yasak oldu. Şu Alman ruhunu beslediği ve Alman ruhundaki karanlık noktaları e, tahrik ettiği iddiasıyla nokta nokta. Evet. İkinci yarattığı sorun bu devletin bilgiye olması, mütefendiliği zabit yetiştirmek ve sosyal amaçlı bilgi medrese-mektep ikileminin yaratılmasına neden olmasıdır. Biraz önce dedim ki medreseleri kapatmıyorlar. Medreseler üretime devam ediyor. Fakat orada tırnak içinde bir restorasyona ve reformasına da gitmiyorlar. Yani buradaki o ırmak aksın gitsin ama unutmayın ki ne dedim bilgi bir sosyal karşılık ister kurum ister kurumlar ister o sosyal karşılık ve kurumların yarattığı belirli bir alan ister o alan içerisinde o kurumlarda okuyan insanların gelecek kaygıları giderilir değil mi görev alacaksın. Devlette, resmiyette, şurada, burada. Ama bu ürettiğin bilgi, okuttuğun bilgi eğer toplumsal bir karşılığı yoksa, senin gelecek kaygılarına hitap etmiyorsa, moral zemini toplumda zayıflamışsa o bilgiyi tercih etmez. Gayet doğal. Bakın 28 Şubat sürecinde imatipler ve ilişim uygulama değiştiğinde insanların, çoğu çocukların imatiplere göndermedi. Niye? Sevmediği için ya da şundan bundan dolayı değil, gelecek kaygısı, gelecek öngörüsünden dolayı, değil mi? Üniversiteye giremeyecekler, şu olacak, bu olacak kaygısıyla. Şimdi aynı şey medreselerin de başına geliyor. İnsanlar çocuklarını medreselere gönderirler mi? Ya da belirli oranda gönderirler. Belli bir limit artık yavaş yavaş çünkü su incelmeye başlamış. Medrese mezunlarının toplumsal karşılığı, sosyal statüleri, değil mi? Düşmüş. Onun yerine mühendis yeni okullardan, harbiyeden, tıbbiyeden. Efendim şuradan buradan mezun olanlar öne çıkıyor. Ve bu tabi basit bir sosyal çatışması değil. Aynı zamanda her iki eğitim tarzının yarattığı zihni farklaşmayı da besliyor. Ve hala bugün devam eden bizde, e, önceden medres beydi belki ama bugün daha farklı e, kalıplara bürünse de bir çatışmayı besliyor. Sırf dini ilimleri bilen ama dünyadan haberi olmayan. Dünyadan çok iyi haberdar olup ama kendi kültürsel ifadelerinden haberdar olmayan insanlar hala bugün bizim belki en önemli sorunlarımızdan biri. Bir zihin şizofrenisi ortaya çıkıyor. Medrese mektep tartışması biliyorsunuz pek çok romanda da işlenmiştir pek çok yazıda makalede işlenmiştir hala buna uygun bir çözüm de üretilmiş değil ben en azından bilmiyorum e, ve bu çatışma bu bölünmeyi devam etmektedir aynı metotla gidiyoruz evet aynı metotla gidiyoruz bu bir de din bilim e, çatışmasını ve ikiliğini doğuracaktır e, özellikle modern bilimin özellikle pozitivismin kaba pozitiv ürettiği e, bilimsel ideoloji diyelim, karşılık buldukça o dilden haberdar olmayan insanların temsil ettiği yapıyla çatışacaktır. Bu şu demek, çünkü sizin medreselerde öğrettiğiniz hangi alana ait olursa olsun bir metin, bir, bir bilgi, neticede geçmiş gerçekliğe ilişkin bir resimdir, yorumlarıyla, kavramlarıyla, yargılarıyla. Değil mi? Siz bunu güncelleştirmiyorsunuz. Bir, bir nevi tekrara düşerek o resmi sürekli üretiyorsunuz. Ama sürekli ürettiğiniz o resim bir süre sonra ait olduğu geçmiş gerçeklikten de kopup lafza dönüşüyor, mefhumunu kaybediyor. Bakın bu, bugün hala bu böyledir. Klasik metni okuyan arkadaşlar, klasik metinleri okuyan arkadaşlar, mesela diyelim ki Doğu'da, Özellikle klasik metin okumanın yoğun olduğu belgeler var Türkiye'de. Doğu medreseleri ya da Karadeniz medreselerinde. Artık medreselerimiz onlara da. Şimdi bu elinizde diyelim bir fıkıh metni ya da bir kelam metni. Ya da bir, bir ne diyelim e, usulü fıkıh neyse fark et. Bir metin okuyorsunuz. Bu metni ilk okuyan insanlar onun üretildiği bağlamı biliyorlar. O bağlam zaten o metne yansıtılıyor. Ama bir süre sonra tarihsel uzaklık nedeniyle o bağlamdan kopuyorsunuz, metnin mefhumunu hoca üzerinden alıyorsunuz. Bir süre sonra mefhum içerik, kavramsal içerik de gidiyor. Sadece lafızları aktarıyorsunuz birbirinize. Değil mi? Ve bu lafız, lafsi bilgi, içeriği olmayan bilgi toplumda herhangi bir sorunu çözmüyor. Yani diyelim ki siz bugün e, nasıl su içilir? Bak çok basit bir örnek veriyorum. Nasıl su içilirdi camide Efendim, i̇lahiyatı öğretin çocuğa. Fark etmez. Ailede de öğretebilirsiniz. Ama dışarıda nasıl su içilir, sizin öğrettiğiniz nasıllık dışarıda karşılık bulmuyor. Dışarıda başka bir su içme çeşidi var. Dolayısıyla sizin öğrettiğiniz ancak sizin evinizde ya da sizin değer dünyanızda su örneğini verdim ki hani bir çatışma, bir tartışma çıkmasın diye. Pek çok örnek verebilirsiniz bu konuda. Yani e, öğrendiğiniz, değer dünyanızda öğrendiğiniz bir davranış biçimi, bir idrak biçimiyle Dışarıdaki bir davranış ve idrak biçimi arasında ciddi fark olunca insanlar doğal olarak dışarıda işlerini yürüttükleri için, yaşama dışarıda olduğu için o idrak biçimini, o davranış biçimini tercih edecektir. Siz istediğiniz kadar insanları zorlayın. Dolayısıyla bunun sonucu şudur, klasik hangi alana ait olursa olsun dil bağlamından kopuk olduğu için... Mevcut modern bağlamada bu tabuk olmadığından dolayı lafsi bir tekrara dönüşecektir ve çatışmayı besleyecektir. Çağdaş dünya ise, çağdaş dünyada öğrendiğin bilim olabilir, sosyal bilim, fen fark etmez. Fen bilimleri çok büyük sıkıntı yaratmasa bile sosyal bilimlerde bu çok nettir. Mevcut gerçekliği tasvir edecektir ama bu gerçekliğin, bu tasvirinde senin kendi anlam-değer dünyanla fazla bir irtibatı Olmayacaktır. Çok teorik gittiğimin farkındayım. Çünkü örnek verirsem ben biliyorum Türk milletini. Siyaset ve diyanet konusunda hemen cesaret cevaplar, coşarlar. E, dersin belli bir saati bitmesi lazım. O açıdan biliyorum yani sizin nasıl tahrik edeceğimi, nasıl e, ne diyor onu bir Kışkırtın. totop, kışkırtacağımı biliyorum ama e, ona ona girmeyeceğim. Bunu kendiniz günlük hayatınızda düşünebilirsiniz. Yani basit arkadaşlar çok açık. Elinizde bir fıkıh var. Bunu öğretiyorlar. Ama bu fıkıh bugünkü hayata mutabık değil. Mutabık olduğu hayat da ortada yok. Kalktı. Yani çok basit. Bu Suud dönemi pazar için üretilen bir e, fıkıh, bir hukuk. Bu Suud döneminin pazarı olmadığı için, bugünkü pazarda da mutabık olmadığı için, nafsidir. Karşılık geldiği bir nesnel alan, bir gerçeklik küresi yoktur. Avrupa'ya buradan hocalar gidiyor ya. Hı zaman ilk sorulardan birisi şu olur. Hocam ne diyorsun şu faiz işine? Mesela. Evet. Gerçeklik orada var. Evet. Yani yani pek çok konuda örnek verilebilir. Ben. Yani Pek çok konuda örnek verilebilir. Bunu sadece dini ilimler için düşünmeyin. Yani Batlamüs astronomisini öğreniyorsunuz. Hadi öyle bir örnek verelim. Batlamüs astronomisini öğreniyorsunuz. Yer merkezli, küre sistemi, felek değil mi? Sonra ben size veriyorum şey teleskopu. Hadi bak bakayım diyorum. Allah anlatıyorsun benim öğrendiğimle. bu Bakın bu o kadar büyük e, tramvaya neden oluyor ki. E, hangi, Sadullah Paşa mıydı 19. yüzyıl yazan? intihar eden. Okudunuz mu o şiiri? 19. asır şiirini. 19. asır şiirinde adamın e, en çok şikayet ettiği şey ne? Bir şey öğrendim, bana bir şey öğrettiler. Ama başka bir şey, başka bir şey buldum Avrupa'ya gidince bir yana da intihar ediyor biliyorsunuz. Şimdi bu tabii ama bunun için intihar edilir mi? Tabii ben size anlatıyorum bunu. Ama şöyle düşünün. Size bir gerçeklik üzerinden bir sürü şey anlatılmış. Ayrıntılarıyla ve bu size moral değerlerinizle, davranışlarınıza kadar silmiş. Ama gidiyorsunuz bu gerçekliğin yalan olduğunu ya da yanlış olduğunu öğreniyorsunuz. Düşeceğiniz bunalım 16. yüzyılda Avrupalıların Amerika kıtasından yeni keşfedilen coğrafyalardan gelen bilgiyle, bilgi karşısındaki bunalımının benzeridir. Malumat bunalımı diyoruz biz buna. Siz diyorsunuz ki evrende 1200 tane bitki var. Gölüyorsunuz 1000 tane daha yeni bitki. Ne yaparsın? 1000 yıl boyunca sen böyle yetiştirilmişsin. Anlatabiliyor muyum? Bu elbette bizdeki problem çok nasıl diyelim batıdakiyle edilecek şekilde değil. Çünkü dinle çok fazla, teolojik, is, değil. teolojik değil, çok dinle hisselleştirmemiş bir bilgi. Ama yine de karşılığı var. Belki anlattım, belki anlatmadım, hatırlamıyorum. Modern astronomi mesela, 1660'larda Tezgileci Köse İbrahim Efendi tarafından ilk defa en azından tespit bildiğimiz Osmanlı'ya girdiğinde, Ziş tercümesiyle ya da 18. yüzyılda çeşitli tercümelerle aktan İbrahim Müteferrika'dan tutun da Atlas Mayer tercümesine kadar hiçbir tepki gösterilmiyor. Hatta İbrahim Tefrika e, Müslüman olan bir yabancı olduğu için daha şey dikkatli oradaki tartışmaları biliyor. Ama bakıyorsunuz, bakıyorsun çok ilginç. Osmanlı coğrafyasında görevli Müslümanlar yine astronomiye ta 1800'lerin sonunda bile tepki gösteriyorlar. Bilmiyorum anlattım mı? Cevdet Paşa Bağdat Müftüsüne e, şey gönderiyor. Emir gönderiyor. Diyor ki bir kitap yaz bu astronominin dinle bir alakası olmadığını, dinle çelişmediğini şu Hristiyanlar anlat. Oradaki Irak ve Suriye'deki özellikle Yunan'daki Hristiyanlar çok rahatsız oluyorlar bu eğitim kurumlarında bu astronomi okutulmasına. Bugünkü evren teorisi gibi. Değil mi? Şimdi Müslüman kesimde bir probleme sebep olmuyor. Musun? Olmuyorsa bile sen neticede sadece Müslümanları yönetmiyorsun. O, o toplumların o yapıların da ihtiyacını dikkate alman lazım. Evet. Neticede Türkiye'de Özellikle yeni kurumlardan yetişenlerin gerçeklik algısıyla eski geleneğe göre yetişenlerin gerçeklik algısı arasında makas açılıyor. İki farklı gerçeklik idraki ortaya çıkıyor. Bakın 1832 34'ler yanlış hatırlamıyorsam tarihini tıbbi gezen bir yabancı diyor ki dünyanın dünyada gezdiğim, kendi gezdiği en geliş şey, kapsamlı en zengin materyalist Felsefe koleksiyonunu buldum diyor. İnsanlar onları okuyorlar. Şimdi bunları okuyanlarla tam tersi bir kültür okuyan, işte diyelim ki mollalar, müderrisler, sahip oldukları gerçeklik küresi arasında olağanüstü fark ortaya çıkıyor. Bu entelektüel şizofreni hala benim kişisel kanaatim devam ediyor. Ve bu devam ediş artık işin içinde... Politik art niyetler, sosyal statü kavgaları, yani gayri ahlaki, entelektüel olmayan, gayri ahlak hedefleri de kapsayacak şekilde. Diyelim ki o dönemdeki iklerin kavgası biraz saici bir kavgaydı. Gerçekten gerçeklik küreleri arasında da gerçeklik algılar arasında bir kavga yapıyorlardı. Ama büyük ölçekte kendi mensubiyetlerini önemsiyorlardı. Siyasi, hatta medeniyet mensubiyetlerini önemsiyorlardı. Ama bugün artık bunlar simgesel... Simgesel şiddetin birer unsurudur. Yani her iki tarafında e, neyin kavgası yaptığı konusunda ben ciddi bir şüphe içerisindeyim. Yanılıyor olabilirim. Yani karşı çıkanların da karşı çıkanlarında sadece amaçlarının entelektüel bir kaygı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sosyal statü, ekonomik statü, toplumsal statü, politik statüler, işin içinde hatta hatta nefsi statüler. Cakalar, tafralar e, gibi bunu tanzimattaki tartışmalarda görebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Neticede bir din bilim bölümlenmesi ve çatışması ortaya çıkıyor. Pek çok metinde bunu görmek mümkün. Peki, bunu aşmak isteyen ya da bunu nasıl diyelim daha üst bir dille çözümlemek isteyen insanlar var mı? Var. Şimdi ilk şeye baktığımız zaman, Tabii bütün bunlar hepsi hesaplanacak şeyler de değil. Yolla öğreniyor bunlar. Yani her zaman söylüyorum, tekrar ediyorum. Bilgi öngörülemez. Ne olacağını bilemeyiz. Hiçbir kültürün kullanım kılavuzu yoktur arkadaşlar. Yani önceden size bir kullanım kılavuzu bu şey değil, bu makine, sübürge aleti, ütü kullanmak gibi değil. Yani Müslümanlar ilk Arabistan çöllerinden çıktıklarında nasıl devlet kuracaklarını, nasıl matematik yapacaklarını, nasıl ekonomi üreteceklerini, nasıl e, ordu kuracaklarını nasıl bunları bilerek bir kullanım, kullanım, kıl, kullanım kılavuzu vardı, onu okuyarak yapmadılar. Öğrendiler. Mevcut olanla ilişkiye girdiler. Tarihsel tecrübeden istifade ettiler. Bu tecrübeyi taşıyan insanları istihdam ettiler. Kendileri bunları öğrendiler. Özümsediler. Tercüme ettiler. Bilgilerini geliştirdiler. Yanıldılar. Yanlış yaptılar, kendini düzelttiler, tavsiye ettiler, kavga ettiler. Hayat budur ya. Yani özellikle genç nesilde ben bunu görüyorum. İyi de hocam, ne yapacağız? Yola çıkacaksın ya, e benim körü, ben sana şöyle yapacaksın mı diyeceğim ya? Kullanım kılavuzu istiyoruz. Düşüncenin kullanım kılavuzu yoktur. Özellikle şunu unutma, bilgi yönleremiyiz arkadaşlar. Nereye gideceğini kimse bilmiyor. Tamam mı? Bunun üzerine düşüneceksin, kafa yöneteceksin. Dolayısıyla modernleşmeyi başlatan ya da Osmanlı'daki yenileşmeyi organize eden insanlar da işin nereye gideceğini ya da nasıl bir yol alacağını bilmiyorlar. Ama bir şeyleri çözmek zorunda olduklarını biliyorlar. Dedim ki Hüseyin Rıfkı Tamani yazdı yeseller elimizde. Şiir mühendisânının ilk baş hocası Kırımlı oradan geliyor Osmanlı Devleti'nin bir alimi olarak devlete hizmet etmeye çalışıyor. Şimdi bakıyorsun bir taraftan klasik yapıyı muhafaza eden metinleri var. Bir taraftan oturuyor mühendisânı. İstanbul'daki İngilizce bilenlerle oktidin elementleri ya da oktidyen geometriye ilişkin İngilizce'de kitap tercih ediyor. İşte yeni top ile ilgili kitaplar hazırlıyor. İkisini birlikte yürütüyor. Yani adamın şeyiyle bir problemi yok. E, tabii teknik bir bilgi. O bilginin işlevselliğine bakıyor. Çünkü şunu fark ediyorlar. Bakın bir ara Fransa'yla ilişkiler bozulunca Fransız mühendisler gidiyorlar. Bizimkiler kalıyor. Niye? Nerede kalıyorlar? Uygulama bitiyor. Teorik Bizde de müthiş. Dil eğitimine benzer Abdullah Türkiye'de. Ben yurduna e ilk gittiğimde yaşımız artık ilerledi, hatıralarımızı anlatabiliriz. Merkez-ül Luga, dil merkezinin imtihanına girdim. Arapçadan 93 aldım. Olağanüstü bir şey. Ama bütün bu konuşmaları yaparken yanımda benden önce oraya giden bir Türk kardeşimiz, abimiz bir yapıyordu. Türkler grameriyi bilir. Hadi konuş. Bu, bütün şeyimizde var bu, işimizde. Tamam mı? Şimdi ta 1700'lerin başında ne diyor eğimli? Diyor ki, bizde bilgi var, bizde astronomi bilen, bizde geometri bilen ama teorisi var diyor. O dönem için böyleydi. Çünkü pratik olan sarayda öğretiliyordu, belirli bir oranda. Ama çağdaş dünyada artık işin pratik tarafı ağırlık kazandığı için, ee, demek istediğim şey, bir çatışma yok. Tamane'nin kafasında bir çatışma yok. Ya da Seyit Ali Paşa ikinci başhoca oluyor i̇şte Tamane'den sonra. Çok endesen bir adam. Çok yerli bir adam. Bilginin, gücünün farkında. Hatta o kadar farkında ki pek çok keşfin Müslümanlar tarafından bulunup Batırlar tarafından çalındığına o tarihte 1780'ler 90'lar hatta bir Risale Kendince bir icat yaptığını düşünüyor matematikte. Hemen bunu mühendis hanedeki hocalardan imza alıyor. İlk defa bunu ben buldum, yavrular bunu çalmasın diye. Yazıyor girişinde bunu. Şimdi psikoloji hissedebiliyor musunuz? Şeylerin farkında var. Ya da İsa Hoca bütün Mecmur-i Riyaziye'deki bütün o batı çağdaş biliminin özetini vermesine rağmen kişiliğinde bir problem yok. Adam hafız. 5-6 dil biliyor. Tamam mı? Ondan sonra hiçbir sıkıntısı yok ki diyor Kabe'nin tamiratını da yapıyor. Geliyor top teknolojisini üzerine kitap da yazıyor. Meseleye böyle bakmıyor bu adamlar. Ama o süreç içerisinde özellikle tanzimatla birlikte makas açılmaya başlayınca bazı düşünürlerimiz bunu bir şekilde çözmeye yelteniyorlar. Ben buna Cevdet Paşa ve Okulu diyorum. Tabii benim adlandırma kadarızın katılmasınız. Cevdet Paşa ve Okulu ya onun etkisinde kalan insanların arayışı şu. Tarihte kalan ile tarihten gelini birbirinden ayırmak. Kananı savunmanın bir anlamı yok. İşlersel değil. Ha, tarihsel olarak onu bil. Yani tutup Harizmi Cebrinin tekniklerini bugün için kullanmanın bir anlamı yok. O tarihte kaldı. Ama Harizmi Cebrinin cebir formunu da Bugünkü cemiyetin içinde olduğu için zaten e, geliştirilebilir. E, efendim geliştirilebilir, geliştirilebilir üretilebilir olan da dikkate al. Şimdi Cevdet Paşa'nın tipik ölçüsü odur. Atik ve kadim ayrımını onun için yapıyor. Atik atık yani. O geçmişte kaldı. Onu öneme öncelemek, onu merkeze almak bu bizim işimiz değil diyor yani. Her konuda ama sadece fen bilimlerinde, matematikte, dini ilimlerde e, ondan sonra entelektüel faaliyetlerde Tarihte kalan tarihte kalsın. O dönemde o belli bir işlevselliğe sahipti. Belirli soruların cevabıydı. Belirli çözümler üretti. Elbette saygıya layık ama işi işlevi bitti yani. Sen şimdi kurşunu attın, hedefini vurdu, işini bitirdin. Ona aşık olmanın bir anlamı yok ya. Ama bir de tarihten gelini de reddetmek kendi kimliğini ve kişiliğini reddetmektir. Şahsiyetini reddetmektir. Cevdet Paşa'nın kısaca şeyi bu, ölçüsü bu. Ve bu okulun mensupları da var bizde. Babanzade Ahmet Naim, Ali Sedat oğlu, kızı Fatma Ali Hanım, Abdülnafi Efendi, Elmanlı Hamdi Yazır, Ahmet Avdi Konuk, Harputi gibi pek çok isim, Mustafa Sabri Efendi gibi pek çok isim verilebilir. Bu isimlerin en önemli özelliği şu. Kültürel aidiyeti, sürekliliği muhafaza ederek e, bugünle yüzleşmek. Bunu... Ya yani devlet çıkış, ha? çıkış Ama bu bu yol boğuldu. Bo bu yol eee tasfiye edildi. Bu damar yok. Yaşamadı bu damar. Ne İslamcı kesimde, ne milliyetçi kesimde ne de diğer kesimlerde. Ya yani bu hassasiyet ha kişisel olarak tek tük kendi bireysel tercihleri bakımından bunu önemseyen insanlar olabilir ama bir ekol olarak bir e, okul olarak bunun ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Kişisel tercihim dediğim gibi. Yani ben bir tasvir yapıyorum yani e, farklı iddialar, farklı bir baklaşımlar olabilir. Dediğim gibi bu, bunu en güzel ben Mustafa Sabri Efendi'nin teorik çalışmalarında gördüm. Sık sık tekrar ediyorum. Şunu gördüm ben. Kadim kültürün ince kılcal damarlarını biler insanın e, mevcutla yüzleşmesindeki özgüveni ne oldu? mevcutla yüzleşmesindeki özgüveni ve gücü orada görülüyor. Yani diyelim ki siz kadim dil bilimlerini iyi biliyorsanız çağdaş bir meseleyi ele alırken dil konusunda ayran budalası haline dönmüyorsunuz. Ya da diyelim ki siz felsefi meseleleri bakın o felsefi meselelerin cevaplanı değil felsefe mesele nedir felsefi düşünme nedir felsefe nasıl yapılır bu konuda forma, forma ilişkin, içeriye değil bakın. O zaman Google'a dönersin. Bizim bugünkü olduğum gibi. Çok iyi biliyor. Anlatıyor. Farabi abi şöyle, i̇bn Sina böyle, Razim. Güzel de baba yani bu niye çözmeye çalışmış o döneminde? Hangi soruları e, ele almış o? Formu bilen bir insanın Usul. usulü, e, gücünü görüyorsunuz. Tutuyor mesela bakın Ali Sedat. Ali Sedat, Cevdet Paşa'nın oğlu. Kant'ı eleştirecek özgüveni var ama bunu yaparken... Yapmıyor Yani oturuyor, Kant'ın e, önerme anlayışını, Kant'ın e, yargı anlayışını e, eleştirebiliyor. Ya da John Stuart Mill'in e, mantık anlayışını eleştirebiliyor. Ya da e, diyelim ki Mustafa Sabri Efendi oturup Descartes'ı ya da Kant'ı yine o kendi mantığı içerisinde e, kritik edebiliyor. Ben bunun kaybedildiği kanaatindeyim. Esas itibariyle. Klasik Türk düşüncesinden, hadi gelelim dersin sonuna. Uzun bir tarihsel arka plan eşliğinde anlattığımız bu klasik Türk düşüncesinden bugüne taşınabilir olanın bu olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey değil. Yani elbette bilim tarihi, fıkıh tarihi, mantık tarihi o başka bir şey. Onu çalışır, o mesleki olarak çalışırsın, ayrıntılarını bilirsin. Ama... Bugüne taşınabilir olanın, taşınabilir olan şeyin, e, o duruşun, o e, entelektüel yakaza halinin, uyanıklık halinin e, olması gerektiğini e, düşünüyorum. Bunu kaybettiğimiz kaybettik. Bunu kaybedince ne yaptık? Mevcuda mahkum olmak zorunda kaldık. Sürekli tercüme. E, yani tercüme olabilir. O, anlama problemimiz var. derinliğimiz yok. Böyle bir aforizma kullanmıştım değil mi? Ancak anılar anlarlar. Anısı güçlü olan bir zihnin, hafıza derinliği olan bir kişinin anlama kapasitesi çok yüksektir arkadaşlar. Göte'nin dediği gibi herhangi bir olgu ve olayı idrak için onu bin yıllık perspektife oturtmak lazım diyor. Bizde on yıllık perspektif yok arkadaş. Adam daha nutku okuyamıyor ya. Adam daha 1965'te yayınlanan felsefe tarihini okuyamıyor. Ne? Derinliği. Ha genişlik olabilir. 1000 metre genişlik var amcamda. Malumat, furuş, temel Britannica. Biliyorsun değil mi temel Britannica'yı? Bizim temelin yazdığı İngiltere'deki temel. Temel, soyadı Britannica. Bunu bilebilirsin. Ama derinlik adamda bir metre. Başladığımız cümlelerle bitirelim. Tarih, düşüncenin derinliğidir ve yaptığımız tarihsel e, öğretim, eğitim faaliyetlerinde bu derinliği bize vermiyorsa o tarih, o tarihte çöpe atılabilir. Onun da bir faydası yok. Bir, tarih düşüncenin derinliğidir. Düşüncemize derinlik katmak istiyorsak muhakkak bu e, mirasla yüzleşmemiz lazım. İki, düşünce tarih ile birlikte yürür. Tarih olmayan bir düşünce olamaz. O düşünce değildir artık. Üç, tarihsel düşünmek demek, olgu ve olayları belirli bir nedensellik ağı içerisinde düşünmek demektir. Eğer zihninizde bir nedensel ağ yoksa, bir örgü yoksa, tarihsel olaylar havada uçuşurlar. Onlardan herhangi bir sonuç hasıl etmeniz mümkün değildir. İnanıyorum ki bu süreçte yaptığımız büyük oranda döküm olmakla birlikte, bir envanter sayımı olmakla birlikte nedenlerini izah ettim. En azından bu e, kuramı takip eden arkadaşların nezdinde şu hasıl olmuştur. İster bildiğimiz gibi değil, <gülüyor> peki nasıl onu hep birlikte düşüneceğiz. <gülüyor> Hepinize katılmanın için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ve sorusu olan varsa soruları bekliyoruz. Buyurun. Hocam, bu Evet. evet, modernleşme döneminde, yenileşme döneminde. Evet, var tabii. Şimdi e, gayet bu doğal ama ben sana sopayla saldırdığımda, düşün şöyle duruyor ben elimde sopa var. Sana saldırdığımda ne yaparsın? Gel kafama vur mu dersin, elini mi kafanı. Şimdi bizim ilk şeyimiz o, reaksiyonel dediğin odur. Karşından sana bir darbe geliyor. Yapacağın ilk iş elini, kafanı korumaktır. Şimdi abi bu, bu, bu teşvi bak, kafasını koruyanlar kazanıyorlar. Kafasını vurdun, adam gitti dağıldı zaten. Ama problem şu, insan devam elini böyle tutamaz kardeşim. Elini vura vura kırarlar, sonra kafanı kırarlar. Gerçekten Sayın elektörüm hoş geldiniz. Bitti hocam. Biz sorular faslındayız. Hoş geldiniz. Gerçekten, şeref herhalde. verdiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Dersi de bitirmiş olduk. Emir demir keser. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> soru cevap dinlemeye gelmiş. <gülüyor> Bakalım sıkıştırıyor mu arkadaşlar? Nasıl soru? Kötü sıkıştırıyorlar. Evet. <gülüyor> sıkıştırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk elini adam böyle tuttu, kafasını korudu. Bizim sorunumuz şu, 1774'ten beri hep elimizi böyle tutuyoruz, kolumuz kalmadı artık, kafaya vuruyorlar. Kafada kaldı mı acaba, onu da bilmiyorum ama. Bu bağlamda hocam, Kırım'daki aydınlarının bilginin kontrolü karşılığı, sosyal karşılığı gibi ki hocam, Hı -hı. Kırım'daki bilginin yanına verin, kazan tasarlarındaki bilgilerini söylediğini hani, Medya'daki hocaların da, Tayyip Nazım'dan falan, bilgi yoluna girdiğini görüyoruz, biraz daha önce bu otelin ondan sonra bu işe giriyor. Ama yani Osmanlı'nın bilginin de bir süre sonra sosyal karşılığı bitmiş gibi oluyor. Yani Nasıl sosyal karşılığı biter bilginin? Tarımda kullanmak gibi. Kullanmıyor tarım. mu? Son dönemlere doğru kullanılmadığı gibi bir durum var. Yok, olmaz. Şimdi şuna katılıyorum. Lenin, e, şimdi hangi kitabında hatırlamıyorum ama diyor ki, e, Tatarlar çok ciddi bir okuma kültürü geliştirirler. Zaten onu yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. E, bu doğru. Ve çok büyük alimleri yetiştiriyorlar son dönemde değil mi? Musa Cağarola bir gevden başla, Kaspralı'ya kadar bir bir şey var. Ama e, o topraklarda tutunacak bir bilgiye dönüştürmüyorlar bunu. Taşınabilir bir bilgi üretiyorlar. Sürgünde bunu şey. Osmanlı tabii onlar gibi değil. Politik bir organizasyon olduğu için e, bunu pratik olarak uyguluyor. Osmanlı tarım toplumu olarak kuruluyor. Sanayi toplumu olarak tarihten çekiliyor. Dikkat et. Hiçbir ikinci bir örneği yok bunun. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Osmanlı'la çekildiği zaman bile klasik geleneği içinde en önemli eserleri üretiyorlar. Elman Hamdi yazır, en önemli tefsiri yazıyor. Abdülnavif Efendi en önemli mantık kitabını yazıyor. Babanzade en önemli metinleri yazıyor. Avni Konuk Fusuz Şehri yazıyor. Yani son dönemde artık devletin bittiği dönemde bile o üst nazari kültür hiçbir seviye kaybetmemiş vaziyettir. Ve 60'a kadar Türkiye'deki entelektüel Seviye Osmanlı kültürünün bir devamıdır. Bizde bozulma Cumhuriyet'le değil 60'la başlar. Son cümlemiz olsun Sayın Rektörümüzü bekletmeyelim. 60'tan sonra biz millet olma vasfını kaybettik. Millet yoksa kültür olmaz zaten. Teşekkür ediyorum.